Elhamdülillah Vessalatü vesselamu ala rasulillah Kardeşlerim Bugün 27 Ağustos 2016 Cumartesi Bugün dersimizin konusu Şirk nedir? Şirkin ne olduğunu öğrenmek ve şirke düşmekten sakınmak. Nasıl şirke düşmeyiz? Allah Subhanahu ve teala Mustafa istersen bunu biraz daha düzgün yap yani ses normal gelmiyor sanki böyle bir... Allah Subhanahu ve teala kullarına birçok şeyi emretmiş birçok şeyi de nehyetmiş. Şimdi bizim Tutarlı olabilmemiz için insan olarak birilerine bir şey emrettiğimizde bunun hikmetini, sebebini, o kişiye bunu ne için emrettiğimizi ondan bunun kazanımlarını yani bu emredilen şeye riayet ettiğinde neler kazanacak? Bunu bildirmemiz lazım bu insan emredilene ne yapsın sıkı sıkı sarılsın onu yerine getirsin nehyettiğimiz bir şey olursa da yapmayacaksın bunu bunu terk edeceksin onun kötülüklerini o kişiye bildirmemiz lazım ondan kaçındığında nelere erecek onu bilmesi lazım ki bu kişinin nehyedilen meselede ne yapsın tutarlı bir durumu olsun. Bunu kapatmıştım, bu iyi değil, ses. benim sesim yedir. Bu, yani bu şekilde olunca normal ne yapmıyor, olmuyor bir metalik bir ses oluyor, böyle elhamdülillah daha güzel. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala kendisine iman etmemizi emrettiği gibi şirkten sakınmamızı da ne yaptı? Bize emretti. Elhamdülillah. iman derslerimiz iman derslerimiz birkaç silsile halinde devam etti. İmanın ne olduğunu, ne olması gerektiğini öğrendik hamdolsun. Şimdi de şirkin ne olduğunu, şirkin ne manaya geldiğini Kişi şirke nasıl düşer? Hangi fiilleri işleyerek şirke düşer? Hangi amelleri işleyerek şirke düşer? Hangi kelimeleri telaffuz ederek şirke düşer? Tabi birkaç e, celse halinde bunlar işlenecek. Şimdi şirk neymiş? Onu göreceğiz inşallah yani Allah Azza ve Celle bize bir şeyi emrettiyse bir şeyi nehyettiyse Kur'an-ı Kerim'de bunu ne yaptı bize tafsilatlı şekilde anlattı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da mufassal bir şekilde sahabe-i bunu ne yaptı açıkladı evet biz emredileni ve nehyedileni hikmetlerini kazanımları ve kaybedilenleri bildireceğiz ki karşıdaki kişiye o kişi ne yapsın emredilene sahip çıksın nehyedilenden çekinsin ondan sakınsın bakın şimdi şirk neymiş şirk Arapça'da şerike fiilinin mastarıdır yani şerike fiilinden türemiştir şirk ortaklık kelime olarak ortaklık ve ortak olmak anlamına gelir hani şirketler grubu deriz ya ortaklar grubu bak ne yapmış Arapçadan Türkçe'ye girmiş biz de bunu ne yapıyoruz kullanıyoruz Şirkin, İslam uleması tarafından birçok tarifi yapılmış. Sadece şirk şudur denmemiş. Çok tarifi var. Tafsilatlı şekilde. Her alim bir vecheden bakmış ama ne olursa olsun hepsinin ortak olarak algıladığı dile getirdiği, anlattığı anlatmak istediği mesele şurada ne yapıyor? Düğümleniyor. Şirk, Allah subhanehu ve teala'ya ulûhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında Allah'tan gayrı birisine bir şeyler ayarlamak, bir şeyler nasiptar kılmak. Bu cihette, bu üç cihette Allah'a ortaklar koşmak bizim anlayabileceğimiz mesele bu evet ama terim olarak şirk ise yani Kur'an ve sünnette kullanılan manadaki şirk ise tekrar şey edelim Allah Azze ve Celle'nin zatında isim ve sıfatlarında herhangi bir şeyi veya bir kimseyi Allah subhanehu ve teala'ya denk ve ortak tutmak demek. Evet. Yahut da Allah'tan başkasının da celle ve ala Allah azze ve celle'nin sıfatlarına aynen sahip olduğuna inanmak anlamına da ne yapar? Gelir. Demek ki neymiş? Ya Allah'ın uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında başkalarına pay ayırmak yahut da başkalarında da bunların olabileceğine inanmak. Tamam mı? Biraz girift gibi. Ama ikisi birbirine girmiş şekilde. Ne olursa olsun Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmak. Evet kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin ilahlık vasıflarına herhangi bir yaratılışı, yaratılmışı denk tutan kimse ona vasıflarında ortak koşan kimse İslam literatüründe yani Kur'an'da ve sünnette müşrik olarak ne yapılır? isimlendirilir. Yani müşrik dendiğinde bizim anlayabileceğimiz şey, yukarıdaki saydıklarımızı Allah Azze ve Celle'ye ortaklar olarak kabul eden kimsenin neyi ismi? Müşrik. Allah'a ortak koşan demek. Evet, şirk Allah'ın zatında, sıfatlarında, hükmünde uluhiyet İbadet ve mülkünde ortağı dengi bulunduğuna inanmak ve bunu benimsemektir. Bak birkaç tane ne var? İfade var dedik. Bazı alimler de ne yapmışlar? Biraz daha geniş tutmuşlar. Yani bir kimse falanca kişi, Allah'ın celle ve ala koyduğu gibi hükümler koymaya yetkilidir. desek kafir olur ve müşrik olur. Allah'ın hakkını inkar etmiş olur. Ha adam şimdi ne yapıyor? Tevil ediyor, bilmem ne yapıyor. Allah veremez mi diyor falancaya, feşmancaya. Allah verir. Vermiş mi? Vermemiş. Nereden biliyorsun Allah'ın ona verdiğini? Allah'ın sen kendisiyle bilgi alışverişi yaptığın birisi misin? Allah sana bildirmediyse nereden bildin bunu? Sadece zannettin. Yetebiu'nazzan innez-zanna la yughni minel hakki şey'en. Onlar diyor Allah azze ve celle zanna diyor tabi olurlar. Zanlarına uyarlar. Albukediyozan diyor zan, hakikaten hiçbir şey ne yapmaz iptal etmez biz Allah Azze ve Celle'nin kudretini ölçmüyoruz verebilir mi Allah'ın Celle ve Alâ, yapamadığı bir şey var mı yapamadığı bir şey olsaydı Allah olmazdı zaten işte şeytanın sağdan gelmesi Allah yapamaz mı Allah falanca peygambere bunu vermiş. Buna veremez mi? Verir. Vermiş mi? Vermemiş. E daha ne konuşuyorsun? Evet. Küfür nasıl imanın zıddı ise şirk de tamamen tevhidin zıddıdır. Hanefi ulemasına göre şirk ve sebepleri kitabında sayfa 10'da bu şekildeki tarif tevhid risaleleri ikinci cüzde Muhammed bin Abdülvehabın rahimahullah orada da bu şekilde ne yapılmış şirk tarif bulmuş Allah'ın zatında sıfatlarında ve fiillerinde ortak ve denk tanımaktır Bak dönüyor dolaşıyor aynı meselede fakat lafızlar değişebiliyor. Demeyin ki e biri burada böyle söylemiş biri burada böyle söylemiş. Biz de ne yapıyoruz? Aynı şeyi söylediğimiz halde 40 kişi söylemiş olsa aynı şeyi kelimeleri değiştirip de manası ve mahiyeti aynı olan bir ibareyi çeşitli Kelimelerle ne yapıyoruz? Telaffuz edebiliyoruz. Saat 9'dan sonra medresemizde tevhid dersimiz var. Bu bir cümle mi? Bunu nasıl edebiliriz? Akşam namazından sonra tevhid dersi olacak medresede diyebilir miyiz? Saat 9'u 10 geçe Allah'ı tanıma dersleri yapılacak. Diyebilir miyiz? E bak hepsi aynı şey ama kelimeler değişik. Evet kardeşler bu da böyle. Şimdi Teysirul Azizil Hamid isimli eserde de bu şöyle geçiyor. Muhakkak bu böyledir. Anlattı, anlattı, anlattı meseleyi de alim muhakkak bu böyledir dedi. Ayetleri getirdi, hadisleri getirdi delil olarak. Çünkü şirk en çirkin, kötülük ve en büyük zulümdür dedi. Neymiş şirk? En büyük zulümmüş. Çünkü insan şirkle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin hakkına giriyor. Kendini ebediyen cehennemlik ediyor. Kendi yetiştirdiği çoluğunu, çocuğunu, ailesini, akrabasını, kabilesini de fasit bir amelle, fasit bir itikatle caiz olmayan bir inançla aldatıyor onların da cehenneme gitmesine vesile oluyor mu olmuyor mu bak ne oldu şirk en büyük zulüm oldu nasıl Allah Azze ve Celle'nin hakkı yenildiğinde insanların haklarda ne yapıyor kaybolmuş oluyor evet çünkü şirk alemlerin Rabb'i olan Allah Azze ve Celle'ye hakarettir Tamamen ona ait olan bir hakkı başkasına vermek ve başkasını ona denk tutmaktır. Bak şimdi iki taraflı. Ya Allah Azze ve Celle'nin hakkını başkasına veriyorsun, pay ayırıyorsun yahut da başkasında da bu gibi sıfatların olduğuna inanıyorsun. Ne farkı var? Ha vermişsin, ha onda da bu sıfatların olduğuna iman etmişsin, inanmışsın. Fark yok. Evet, bu bilgide kardeşler Ebu Hanife'nin Rahimahullah itikat Esasları isimli kitap, sayfa 234'te. Ebu Hanife'nin Rahimahullah, biz mezhebi cihetinde onu ne yapıyoruz? İmam kabul ediyoruz diyen kişilerin bugün akidede, İmam Ebu Hanife'ye rahimahullah tabi olmadıklarını görüyoruz. Ebu Hanife rahmetullah aleyh selef-ü salihin akidesindendi. Kendisi selefi bir alimdi. Onun kendi eliyle yazdığı bir kitap yok bugün. Ama el-fıkhul ekber onun talebelerinin Ebu Hanife'nin rahimahullah ağzından çıkan akidevi bilgileri derc ettikleri bir kitabın ismi. Onu alın bakın okuyun. Bugünkü insanların ben Ebu Hanife'nin mezhebindenim diyen insanların inandıkları şekilde orada inanç esaslarının bulunmadığını göreceksiniz. bazı kimseler bu sözü yiyip yutamayacaklar ama kitaplar ortada inanç sistemi ortada okusunlar bu kitapları gelsinler ondan sonra konuşalım bakalım Ebu Hanife gibi inanıyorlar mı bal bal demekle ağızın tatlanmadığı gibi ben ehli sünnetim demekle de adam ehli sünnet olmuyor ehli sünnet olmak Kur'an'la yetinmektir ehli sünnet olmak sahih hadislerle hasen hadislerle yetinmektir ehli sünnet olmak Kur'an'ı ve sünneti sahabe-i kiramın anlayıp hayatlarına tatbik ettiği gibi anlayıp tatbik etmektir Ebu Hanife'nin izinden yürümek de Ebu Hanife'nin rahimahullah itikat esasları neyse onlara sahip çıkmaktır. Gelsinler konuşalım. Evet. Başka bir tanımla şirken hani dedik ya şirkin bir sürü tanımı var diye Kur'an ve sünnette ibadet olarak bildirilen şeylerin Allah'tan Celle ve A'la başkasına veya Allah'la beraber bir başkasına yapılmasıdır. Allah'a yapıyorsun, tevhid ehli oluyorsun. Allah'a yapmakla beraber o ibadetten başkalarına da pay ayırıyorsan eğer, bu da ne olmuş oluyor? Şirkin bir cüzü olmuş oluyor. Ha, şirkin şimdi Küçük şirk, büyük şirk diye neyi var? Ayrımı var. Onları daha sonraki derslerde göreceğiz inşallah. Evet. Allah Sübhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahyettiği vahyi gayrimetluğda şirki çok net bir şekilde açıklamış ve bundan kaçınmamızı bize emretmiştir. Yusuf Suresi 106. ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ola şöyle buyuruyor. Onların çoğu ortak koşmadan Allah Subhanahu ve Taala'ya iman etmezler. İman ederler, iman etmekle beraber şirkte koşarlar yani işin vahametine bakın Allah'a iman ettim diyorsun bununla beraber imanına ne yapıyorsun şirk bulaştırıyorsun neden cehaletten dolayı neden falancanın feşmancanın sana empoze ettiği bilgilerden dolayı neden dinini araştırmadığından dolayı Halbuki Kur'an'ı iyi bilseydin, sünneti iyi bilseydin, sahabe-i kiramın Kur'an ve sünneti nasıl algıladıklarını, nasıl hayatlarına tatbik ettiklerini bilseydin, yahut da bunu anlatan hocaları dinleseydin, ne yapmayacaktın? Tehlikenin ve işin vehametinin ne olduğunu bilecektin, bundan çekilecektin. E şirkten çekilince o zaman ne yapıyorsun? Otomatikman muvahit oluyorsun. Şirke düşmeyen kimse muvahittir. Muvahit de şirke düşmeyen kimsedir. Evet. Allah Azze ve Celle bu ayette içinde şirkin bulunduğu imanı kabul etmeyeceğini, ve insanların çoğunun da bu şekilde ibadetlerine şirk karıştırarak iman ettiklerini bize bildiriyor. Neye benziyor bu? Bir kazan sütün var ama gelmiş çocuğun içine bir damla işemiş. Ya 100 kilo süt kardeşim ya çocuğun yani bir damla çişiyle heder olur mu? Boşa gider mi? Deyebilir misin? İçer misin çocuğunun bir damla işediği 100 kiloluk suttan bir bardak? İçmezsin. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi amel etmiş olsan, eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın gösterdiği itikat esaslarına muhalif bir şekilde inanırsan, Allah azze ve celle bakmayacak senin peygamber gibi namaz kıldığına peygamber gibi oruç tuttuğuna peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun olarak hac edip kurban kestine bakmayacak Allah bu neye benziyor zenginin bir tanesi seni çok sevmiş vermiş milyonlarca altın demiş ki istediğin bir yerde kendine saray bina et sevinir misin sevinirsin ama sarayı bina etmen için ne yapman lazım senin ilk önce sarayı kuracağın yerin çok sağlam bir zemine oturması gerektiğini araştırırsın. Böyle bir zemine taş bir zemine kuvvetli bir zemine saray yaparsan o saray ne yapar? 3-500 sene ömürlü olur. Sen gitmişsin tarlaya bol toprağa bir saray kurmuşsun. Nasıl? Kesme taştan bilmem ne yerden efendime söyleyeyim dünyanın en faziletli, kerametli, hikmetli, maharetli mimarlarını getirmişsin. Kaç sene sürer? Yağmur yağıncaya, sel gelinceye kadar. Yağmur yağdı, sel geldi, toprak yumuşadı, senin saray küt. O kadar yapmış olduğun hizmet çekmiş olduğun cefa harcamış olduğun malzeme ve para güç kuvvet nereye gider yer ile olur ama sen sağlam bir zemine derme çatma da olsa bir kulübe yapsaydın sağlam kazıklarla bağlasaydın iplerle fırtına o kulübeyi oradan söker götürebilir miydi götüremezdi çünkü yerim sağlam işte kardeşler amelimizin salih olmasının gerektiği gibi cennete gidebilmek için itikadımızın da salim olması gerekli hem itikadımız düzgün olacak hem amelimiz düzgün olacak Allah ne buyuruyor Celle ve Aleyha bu hususta Fəin am bakın bu ayet-i kerimeyi ezberleyin, bu ayet-i bu ayeti kerimeyi ezberleyin. Hem dilde kolay. Fəin amanu, bimislim aaman tum biihi, Bak ezberlemesi kolay ve bu ayet-i kerime maymuncuk gibi bir ayet-i kerime. Her yerde bu ayet-i kerimeyi getirirsin, söylersin sahabe-i kiramın Allah katındaki değerini, peygamber efendimiz katındaki değerini, ümmeti Muhammed arasındaki değerini ve sahabe-i kirama uymanın Allah katındaki peygamber katındaki sair, müslümanlar katındaki değerini ne yapmış olursun? Ispatlamış olursun. Allah ne buyuruyor Celle ve Aley? فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ فَاِنْ amenu Eğer iman ederlerse Bimisl sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse fekadete dov. hidayette olurlar. Burada Allah Celle ve Ala sahabeyi kiram efendilerimize hitap ediyor. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın devrinde sahabeyi kiram efendilerimizden başka mümin ve muvahit olan kimseler yoktu yeryüzünde. Bir avuç insan bir avuç insan ama Allah Azze ve Celle onları tecil etti bak ta kıyamete kadar ne yapacak onların imanlarının sağlamlığı, güzelliği övülecek ve bize örnekler teşkil edecek bakıyorsun adama getiriyorsun bir şeyler söylüyor bir şeyler yumurtluyor ama kabuksuz bir yumurta sahabe-i kiram Kaderin iman esaslarından olduğuna iman ediyor. Bunu kabul ediyor. Bu insanlar kaderin bazı gruptaki yeni türediler. Yeni türediler. Kaderin iman esaslarına dahil olmadığını ne yapıyorlar? Dile getiriyorlar. Ayet-i Kerime senin batıldığını ortaya koyuyor. Sahabenin iman ettiği gibi iman ederseniz diyor Allah. Sahabe kaderin imandan olduğuna, imanın gereklerinden biri olduğuna iman etmiş sen iman etmiyorsun. Niye göre? De burada sahabe mi yanlış yapmış Harşavakella. Yahut da sen onların arkasından gitmediğin için sen mi sapıtmışsın? Hangisi? Subhanallah, subhanallah. İşte Yusuf Suresi 106. ayeti kerimede onlar iman ederler ama iman etmekle beraber şirkete bulaşırlar. Yani şirk koşmadan imanları safi ve kafi olmaz buyuruyor Allah. Ne yapayım ben? O imanı ki o iman beni cennete götürmeyecekse. İman ettim. Adam diyor iman etti ama imanı bozucu meseleleri öğrenmemiş. Onun iman ettim demesi kendisini kurtarıyor mu? Allahu ekber. Allah subhanahu wa taala insanların çoğunun bunu yapmasını mazeret olarak kabul etmemiş. Yani şirk koşmalar, imanla beraber şirk koşmalarını mazeret olarak ne yapmamış kabul etmemiş. Onları Müslüman olarak isimlendirmeyip müşrikler olarak isimlendirmiştir. Çünkü Allah Celle ve Ala kendisine şirksiz olarak yapılacak iman ve ibadeti kabul eder. Yine Rabbimiz Celle ve Ala Tevbe suresi <gülüyor> 17. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. <gülüyor> Allah'a Celle ve A'la ortak koşanlar nefislerinin küfrünü göre göre Allah'ın Azze ve Celle mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları boşa çıkmıştır ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Yani müşrikler, müşrikler zahirde hayırlı ibadetlerden birisi olan ki Resulullah ne buyuruyor aleyhissalatü kuş yuvası kadar diyor bir mescit yapsa birisi ahirette diyor Allah azze ve celle cennette çok büyük köşkler ona verecek. Kuş yuvası kadar mescit olur mu? Neden bunu Peygamber Efendimiz söylemiş aleyhissalatü selam? Mescidin mescit olabilmesi için en azından bir kişinin namaz kılacağı seccade yeri kadar bir yeri bina etmesi lazım mescit secde edilen yer demek yani burada peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam ne kadar küçük olursa olsun küçük bir mescit inşa etse dahi Allah celle ve ala bunun karşılığını ahirette cennet köşkü olarak ne yapacak tebdil edecek demek bakın demek ki mescit inşa etmek neymiş karşılığı cennet olan bir fiilmiş ama ne diyor bak Allah'a ortak koşanlar nefislerinin küfrünü göre göre Allah'ın mescitlerini bırakın inşa etmeyi onaramazlar bile mescit inşa etmenin mükafatı ne? cennet ama yapsa bile diyor adam eğer şirk koşuyorsa diyor ne yapacak? Allah kabul etmeyecek. Mescid mescid aksa Bak burada mescit diyor. Mescit Aksa demiyor. Mescit Aksa ayrı bir şey. şey ya, onu. onu bilmiyorum ben. Ondan sonra Zümer suresi 64 ve 65. ayetlerde Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyuruyor. Kime buyuruyor? Subhanallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a de ki Peygamber Efendimiz kavmini topladı gelin dedi bu putlara görmeyen, duymayan muktedir olmayan hiçbir şeye gücü yetmeyen putlara ibadet yapmayı bırakın yerlerin ve göklerin sahibi olan hükümranı olan Allah Azze ve Celle'ye ibadet edin deyince kafirler ne dedi ya Muhammed biz görüyoruz dedi Kabe'de bunca dedi put var bu kadar dedi ilahı tek bir ilah mı yaptı onu da göremiyoruz biz sabah akşam Kabe'nin içine giriyoruz görüyoruz latı menatı Uzza'yı, hubalı, asafı, naileyi ve sahirlerini. Ama Muhammed'in kendisine itaat ve ibadet etmemizi emrettiği Rab'ını göremiyoruz. Allah Azze ve Celle tabii böyle deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi ne yaptı daraldı? Nasıl bunlara ben cevap vereyim? biz sevdiğimiz bir kişinin üzülmesini ister miyiz İstemeyiz. Rabbimiz Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzülmesini ister mi hemen imdadına koştu Allah de ki kul ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki, Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz ey cahiller kardeşler cahil ne demek cahil gazeteyi okuyamayan demek mi Allah'ın hakkını tanımayan demek tevhid ehli olmayan demek Allah'a ibadet etmeyen demek cahil ha biz hesap hendeseyi bilmiyorsa verdiği efendime söyleyeyim paranın işte kaç kuruş geriye verecek kaç kuruş üstüne ödeyecek bunu bilmiyorsa bu adama cahil diyoruz hayır bu adam ümmi ümmi Ebu Leheb cahil miydi Ebu Cehil cahil miydi? Cahildi. Ebu Cehil cehaletin babası diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tesmiye etti onu. Adam tüccardı. Kazanmasını biliyordu. Hesabı hendesesi vardı. Yazmayı biliyordu. Ok atmada mahirdi. Yüzmekte mahirdi. Ve Güreşte mahirdi, at binmekle de mahirdi. Araplar bu işleri yapan kimselere kamil diyorlardı. Yani bu adam kamil bir adam. Bak, yazıyı bilecek, hesabı, hendeseyi bilecek, okatmayı ok bilecek, efendim ee, yüzmeyi bilecek, güreşi bilecek, mahirane bir şekilde de ata binecek. Neden ata binecek? Çünkü o gün savaş atın üzerinde oluyor. Sen atın çev kendi çevikliğini, atın çevikliğiyle beraber uyduramazsan adam gelir seni ne yapar? Uydurur. Kılıçla, okula, harbeyle indir aşağıya. İşte bu adamlara Kamil deniyordu. İşte Ebu Cehil de Kamillerden bir tanesiydi. Ama böyle olmasına rağmen. Allah Celle ve Ala kendisini tanımayan Ebu Cehli cehennem kütüğü olarak, cehennem ehli olarak ne yaptı? Tesmih etti. Demek ki okuma yazmayı bilmemek değilmiş cehalet. O ümmilikle karşılanacak bir neymiş? Davranışmış. Evet. Sana Allah Celle ve Ala devam ediyor ayeti kerimeye. Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi ey Muhammed sen üzülme bu kafirler ne yapıyorlar? Senin getirdiğin hak ve hakkaniyete göz kapatıyorlar, kulak tıkıyorlar ve kalplerini kapatıyorlar. Kabul etmiyorlar. Andolsun ki eğer Allah azze ve celle'ye ortak koşarsan amelin boşa çıkar ve ziyana uğrayanlardan olursun. Allahu ekber. Yani normal kimselere demiyor Allah böyle ha bu sözleri. Kime söylüyor? Peygamberlerine söylüyor. İnsanlar arasından seçip çıkardığı numuneler olarak insanlarına kullarına gösterdiği özel kullarına söylüyor ne diyor Allah'a ortak koşarsan amelin boşa çıkar ve ziyana uğrayanlardan olursun. E peygamberler eğer harşabekella Allah'a ortak koşanlardan olsalardı ziyana uğrayanlardan olur ve amelleri boşa çıkacak olursa ya bizim gibi gaflet içinde yüzenler, o peygamberin ümmeti olanlar bu şekilde davranırsa bunların durumları ne olur? Bak sen ne yapıyorsun şimdi? Bir vazife, veriyorsun birine, tabii adam vazifede ne yapmış? Mütehassıs olmuş. 5 sene, 10 sene o durumu en güzel şekilde deruhte ediyor. Bir adam da işe yeni alınmış. Patron ne diyor? O 15 senedik bu işi en güzel şekilde yapan bir adama. Bak. Yaptığın işi düzgün yap. Eğer yamuk yapar. işte savsaklama durumun olursa işi bozar bir mahiyet icra edersen işten seni kovarım bu kimin için tehdit? kimin için tehdit? 15 senelik adam için mi tehdit? yeni işe gelen adam için mi tehdit? gözünü aç bak ben 15 senelik mütehassıs olanı bile işten kovuyum sen daha dün geldin iyi öğren iyi amel et. Alacağın parayı hak et ve yüksel işinde. Öyle değil mi? Allah Celle ve Ala, peygamberlere böyle dediyse bize ne kalıyor? Bize ne yol kalıyor? Heh. E şirk şirk şirk. Adamın ağzından çıkı veriyor. İşte bu şirkin ne olduğunu bilmezse adam ne yapar? Allah göstermesin karamola gider. Namaz kılar. Şirkin ne olduğunu bilmezse onu işler, namazı boşa gider. Akıntıya kürek çeker. Şimdi şirkin ne olduğunu bilmek ne yapacak? Allah azze ve celle ortaya koyacak ve şirkten bizi sakındırıyor şimdi ondan sonra şirkin ne olduğunu ortaya koyuyor bizim rahatlamamızı sağlıyor eğer biz Allah Azze ve Celle'nin emrini tutarsak şimdi kışın ne yapıyoruz biz küçük çocuk daha yeni yürümeye başladı ben yokken gidecek sobaya tutuşacak yanacak sağı solu parmağı efendime söyleyeyim ayağı kolu neyse ne yapıyorum? Elini tutuyorum çocuğun... Hiçbir şey yapmadan... Götürüyorum sobaya... Cıs cıs diyorum... Yanaştırıyorum... O biliyor ki efendime söyleyeyim burası normal değil... Hararet geliyor... Çekiyor... Ben ondan kuvvetli olduğum için ne yapıyorum? İkinci defa elini... Yanaştırıyorum yanan sobaya... Tekrar cıs cıs diyorum... Tekrar çocuk çekiyor... Üçüncü defa bu olayı uyguladığımda ha çocuk anlıyor ki bu sobaya yaklaştığımda bela ve musibet benim başımda ne yapacak? Tebelleş olacak bana. Yaklaşmıyor. Onu yakacak olan sobanın etrafına yaklaşmıyor. İşte Allah Teccal ve Alâ şirki bize tarif ediyor. Eğer diyor şirke düşerseniz ne yaparsınız? Ahiretinizi ve dünyanızı heder edersiniz. Ona göre ayağınızı denk alın. Kaç dakika oldu? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Lukman suresi 22. ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala. Muhsin olarak yani iyilik yaparak Allah Azze ve Celle'ye yüzünü çeviren kimse muhakkak sapasağlam bir kulpa sarılmıştır. Bütün işlerin sonu Allah Azze ve Celle'ye döner. Lukman suresi 22. ayet. Ayette geçen muhsin olarak kelimesi şirk koşmamak manasınadır. İbadetler Allah azze ve celle'den başkasına Allah'la celleşanehu beraber dahi yani Allah'la ona yapıldığı gibi Allah'a yapıldığı gibi ona da yapıldığında Allah'a şirk koşmuş olunur. Yani insan direktman ne yapabilir? Bir puta tapar müşrik olur. Ama Allah Azze ve Celle'ye ibadet yaparken o ibadetin cüzlerinden bir şeyi Allah'tan gayrı herhangi bir melaikeye, herhangi bir peygambere, herhangi bir insana, herhangi bir mahlukata pay ayırır. Yaparsa bu da ne olur? Müşrik olur. Evet. İnsanların çoğu İbadet nedir diye sorulduğunda namaz, oruç, hac, zekat, kurban kesmek gibi ibadeti sayarlar. Sadece ibadetler sanki bunlardan müteşekkilmiş gibi insanlar arasında nedir? Böyle bir duygu vardır. Ancak bu ibadetlerin başka birisine de yapıldığında müşrik olunacağını sanarlar. Sadece bu ibadetleri Allah'la beraber birisine yaptığında onları ortak kıldığında müşrik olursun gibi bir düşünce var insanlarda. Fakat Allah Celle Şanuhu bunların dışında da bazı ibadetlerin olduğunu ve bunları insanların çoğunun bilmediğini bize açıklıyor öğreneceksin dolar kaç para bir euro kaç dolar bir türk lirası kaç euro bir türk lirası kaç real, dinar bunu biliyorsun hangi banka şu kadar fazla veriyor hangi banka biraz daha noksan bırakıyor bunu da biliyorsun Altının efendime söyleyeyim gramajını 24 ayar 18 ayar efendime söyleyeyim işte kaç ayarsa 8 ayar onlar da biliyorsun neye dinini öğrenmiyorsun öyle değil mi? Neye öğrenmiyorsun dinini? Parayı kazanma hususunda çaba sarf ediyorsun. Evet kardeşler. İnsanların çoğu şirk denilince Allah'ı inkar etmek. Yani bu adam müşriktir deyince sanki öyle anlıyorlar ki bu adam Allah'ı inkar ediyor. Ya o da Allah iki tanedir diyor. Ya o da Allah'ı yok saymak müşrikliğin gereğidir. Bu şekilde algılıyor şirk denilince, müşrik denilince kafasında, gözünde böyle bir şey canlanıyor. Fakat şirk Allah'ı inkar değil. Neden? Mekkelileri Allah Celle ve Ala müşrikler olarak vasıflandırıyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Kul ya eyyuhel kafirun da diyor ya eyyühe el müşrik diyor değil mi ey müşrikler ebu leheb ebu cehil leanehumullah Allah azze ve celle'nin varlığını birliğini her şeye kudretinin yettiğini yedi kat semavatı inşa edip yarattığını her şeye gücünün yetebildiğini yağmuru yağdırdığını güneşi açtırdığını ve bütün mükevvenatı en ince bir durumda yönettiğini biliyorlar mıydı? Kabul ediyorlar mıydı? Ediyorlardı. Demek ki Allah'ı inkar etmek değilmiş şirk. Öyle değil mi? Allah yoktur demenin gereği değilmiş müşriklik. Onlar ne yapıyorlarmış? Bak Allah'ı kabul ediyorlar. Yerleri ve gökleri kim yarattığında, kim yarattı dendiğinde, sorduğunda derlermiş ki elbette ki Allah. Ama bunun yanında kişinin inandığı, kabul ettiği Allah'a eş tutmak, onun vasıflarını ondan başkasında da görmek demektir. Ama burada bir tafsil verelim Allah Azze ve Celle Görücü mü? Görücü Abdullah görücü mü? Abdullah da görücü E şimdi biz Allah Azze ve Celle'nin Vasfı olan Görmeyi Görücülüğü ne yaptık? Abdullah'a da verdik. Müşrik olduk mu? Olduk mu? Neden olmadık? E hani Allah'ın vasfını kullara vermekti ya? Allah her yeri görüp, Abdullah bir yeri. Ha. Şimdi Allah'ın Celle ve Ala görme <gülüyor> sıfatıyla Abdullah'ın görme sıfatı birebir aynıdır derse adam müşrik olur. Ama Abdullah görebilmek için Allah'ın ona lütfettiği göze muhtaçtır, kirpiklere muhtaçtır. Havaya muhtaçtır, ışığa muhtaçtır. Gözdeki eris tabakasına muhtaçtır. Allah'ın o gözde görmeyi yaratmasına muhtaçtır. Dersen müşrik olmasın, muvahhid olursun. Allah Allah'lığıyla görür. Abdullah da Allah'ın Celle Ala, ona ikramıyla görür dersen muvahhid olursun. Ama Abdullah'ın görmü Allah Azze ve Celle'nin görmesi gibidir aynen. Dersen kafir olursun, müşrik olursun. Allah'ın hakkını örtmüş olursun. Ah. Bak aynı şeyi söylemedim. Evet kardeşler. Şirk Kur'an-ı Kerim'in ısrarla üzerinde durduğu bir kavramdır. Şirk ve tevhid mücadelesi Nuh Aleyhisselam'ın döneminden, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin dönemine kadar süre gelmiştir. Kendilerine peygamber gönderilmiş olan insanların hiçbirisi Allah'ı inkar eden, onu kabul etmeyen insanlar değil, Allah Azze ve Celle'ye ortak koşan yani şirk işleyen insanlar olmuşlardı. Bugün hani diyorlar ya biz ateistiz diye, Tanrı kabul etmeyiz. Onların lafları bu, iddiaları bu. Onlar binsinler bakalım tayyareye, tayyareye bir... <gülüyor> Yıldırım düşsün şöyle bir sallansın, zelzele haline gelsin. Aman Allah'ım diyen kim? Biz ateistiz diyenler. Onları gördük biz elhamdülillah. Yani her ne kadar dilleri biz, bizi yaratan bir Allah'ın var olduğunu kabul etmiyoruz. Bizi doğa yarattı, doğa meydana getirdi, biz suyduk. Önce balık olduk, sonra timsah olduk, sonra maymun olduk, sonra insana döndük deseler dahi onların içleri, başları sıkıya geldiğinde fıtraten Rableri olan Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Kabul ediyor. Yok öyle ya ama. Ha. Zaten Allah ne buyuruyor Celle Şanuhu? Onlar diyor dağlar gibi Dalgalarla boğuştuklarında denizdeyken Allah'a yalvarırlar kendilerini kurtarsın diye ama diyor karaya çıktıkları zaman da diyor yine diyor şirke dönerler. Bak ne yapıyor adam? Tayyareye bir hava boşluğuna denk geli Tayyare sallanı verince Allahım diyor. Ama artık korku ortadan kalktıktan sonra sohbet esnasında çekirdek çıtlarken ne yapıyor? Kendisini yaratan şekil şemail veren Rabbına ihanet ediyor. Onu kabul etmediğini söylüyor. Onların dillerinin uydurduğu bir şey. Evet. Allah Celle ve Ala, Nuh Suresi 23. 23 ayette müşriklerin hallerini birbirlerini nasıl ifal ettiklerini bize ne yapıyor bildiriyor. Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele vedden, suadan, yeğuzden, yeğukden ve nesirden asla vazgeçmeyin. Biliyorsunuz bu üç kişi Nuh Aleyhisselam'ın ne salih olan kimselerdi. Muvahhit olan kimselerdi. 3 şey, kişi mi dedim? 5 kişi saydım ama işte dilim ne yaptı? Ee, sürçtü. 3 kişi dedi. Allah razı olsun e, aslandan Hemen ne yaptı? 5'i gösterdi. Kardeşler, bir insan dili sürçer, yanlış söyleyebilir. Bir insan yanlış algılar, yanlış konuşabilir. Ama muhakkak onu dinleyen kişiler anında diyecekler ki bu burada bir yanlış oldu. Elhamdülillah burada da bir dil sürçmesi oldu ki aslan ne yaptı düzeltti. Buradan hasıl olan bütün sevap bizden eksilmeden sana olsun aslan. Evet kardeşler yani bu beş kişi salih olan kimselerdi. Cömert olan kimselerdi. Hacca gelen kimselere sevik yani arpa unundan helva karıp da ikram eden çorba yapan ikram eden kimselerdi. Bunlar öldüler. Ölünce sevgili kimseler diye kavmi kabilesi arasında özlem duydu insanlar bunlara. İşte Nasr böyle yapmıştı, Yehuk böyle yapmıştı, Efendim Suva böyle yapmıştı, Yehuz böyle yapmıştı. Birbirlerine kış günlerinde sanki anlatıyorlardı yani onların başına geçen olayları, hikayeleri. Şeytan geldi Onlara dedi ki görüyorum siz üzüntü içerisindesiniz. Pek merhametli şeytan. Pek merhametli. Öyle geldi onlara. Merhamet yüzünü maskesini takarak geldi. Ben dedi ne yapayım? Onların suretlerini yapayım. Onların helva kardıkları mekanlara asalım. Senenin belirli bir gününde gidip Onları ziyaret edelim, yad edelim. Onlardan görmüş olduğumuz iyiliği belki bu şekilde ne yaparız? İcra etmiş oluruz. Onlara karşı vefa duygumuzu dile getirmiş oluruz. Bir düşündüler, dediler doğru. Hani bugün bazı köylerde, bazı köylerde, bütün köylerde vardır. Bir tane tepenin başında bir e, mezar vardır. Bilmem ne dede, bilmem ne baba. Orada onun hayrını yaparlar. Hı. Hı. Orada kurbanlar keserler, ekmekler yaparlar, yemekler yaparlar, yedirler, içirirler, doyururlar insanları. Bir şey yaptıklarını sanarlar. İşte aynen o zaman da ne yaptı? Böyle oldu. Hepimiz zaman geçti. Şeytan dedi ki, ya siz ne yapıyorsunuz? Senenin bir gününde gidiyorsunuz. Ben dedi mahirim onların dedi bir heykelini büstünü yapayım. Herkesin dedi evine dedi şeydeyim onu koyayım. Siz evden çıkarken ve girerken ne yapın? Onları görün. Onları unutmayın. Sevgileri ne yapsın kalbinizde kalsın. Dediler vallahi bu daha basit. Daha da güzel. Biz gideceğimiz, onlar bizim evimize geliyor ayağımıza. Şeytan hemen ne yaptı? maharetle koyuldu. Her birisinin evine birer tane o timsallerden koydu subhanallah. Gelirken girerken ne yapıyorlardı? Tozunu alıyorlardı. İşte elinişe ediyordu. Yanağını okşuyordu. ne yapıyordu. Sevgisini icra ve ifa ediyordu. Birkaç nesil bu şekilde geçtikten sonra artık esas mana ve mahiyet unutuldu. Şeytan geldi. Ne dedi onların torunlarına? Subhanallah. Sizin dedi babalarınız, dedeleriniz savaşa giderken bunlardan ne istiyorlardı? Medet istiyorlardı, yardım istiyorlardı. Bunlar vasıtasıyla düşmanlarına galebe çalıyorlardı ve yağmur bunların için iniyordu. E o zaman ne yapın? Bunlara secde edin. Başladılar secde etmeye. İşte ilk defa şirk. Nuh Aleyhisselam'ın devrinde ortaya çıktı kardeşler. Alimlerin ittifakına göre ve hadislerin bildirdiğine göre ilk Resul Nuh Aleyhisselam'dır. İlk Resul. Bu mana ve mahiyeti bilmeyen bazı ebleh kimseler bizim bu sözümüzden dolayı ne diyorlar? İşte bunlar Adem Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmiyor diyorlar. Allahu Ekber. Bunu söyleyen adam kafir olur. <gülüyor> Halbuki şu insanlar arasında Kur'an'a mota mot ittiba eden bizleriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapmak istemek için canı çıkanlar da biziz sahabe-i kiramın iman ettiği amel ettiği gibi iman edip amel etmek isteyenler de biziz en çok Kur'an'ı okuyanlar biziz en çok Kur'an'ı selef-ü salihinin menhecinde sünneti bu yolda anlayıp hayata tatbik etmek isteyenler de biziz sahih hadislerde var önceki Resulün Nuh Aleyhisselam olduğuna dair. Biz Adem Aleyhisselam için Resuldür demiyoruz, Nebidir diyoruz. Nebi de Allah Azze ve Celle'nin kendisini vazifelendirdiği bir peygamberdir. Ama o güne kadar ümmetiyle hiç ne yapmamış, arası bozulmamış tevhid babından. Ne amel cihetinden ne itikat cihetinden. Adem Aleyhisselam'la ümmeti arasında bir müşküle ne yapmamış? Oluşmamış. İlk ilk müşküle Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın devrinde tebelleş olmuş ümmetin başına. Bu beş mübarek kimsenin sevgisinden dolayı şeytan bunlara iğva vermiş. Allah Azze ve Celle'ye bunları şerik koşmuşlar ve ilk defa müşriklik Nuh Aleyhisselam'ın ümmetiyle ortaya çıkmış işte kardeşler eğer biz meselelerin mana ve mahiyetini bilmezsek karşıdaki adam bize saldırdığında kendimizi nasıl savunacağımızı bilmezsek adam ne yapar bize iftira da atar insanların arasında bizi ehli sünnet harici olmakla da suçlar insanları kandırır derler <gülüyor> Ah, ah Allahümme salli ala Muhammed Evet Nuh aleyhisselamın devrindeki salih zatlardı bu beş kimse Yani evliya dediğimiz kimseler Allah'a dost olmuş Allah'a dost olmuş Cömertlikleriyle, ikramlarıyla, tevhid ehli olmalarıyla, peygamberlerine ittiba etmekleriyle Allah'a dost olmuşlar. Evliyaydı bunlar. Aynı zamanda daha sonra put olan kimselerdi. Put olarak, şekil şemayla itibarıyla Evet. Evliya olarak bilinen bu kişiler, Öldükten sonra insanlar Allah'a Celle ve Ala yaklaşmak adına onların heykellerini yapmış ve onları Allah ile Celle Şanuhu kendi aralarında aracılar edinmişlerdir. Zümer suresi 3. ayeti kerime. Biz bunlara tapmıyoruz. Ancak Allah'la aramızda vasıtalar ve vesileler Ediniyoruz ki Allah Azze Celle bunlar vesilesiyle bizi sevsin cennetine koysun. Bunlar bizim cennete girmemize vasıta olacaklar ve vesile olacak olan kimselerdir. Bugün Allah'a yemin olsun bu müşriklerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devrindeki müşriklerin ve Nuh Aleyhisselam'ın devrinde başlayan bu şirk işlerinin kelime kelimesiyle aynıdır bugünkü müşriklerin uyguladıkları dile getirdikleri öyle değil mi? ben kulağımla duydum sizi bilmem He? adam ne dedi? Bir kimse dedi ne yaparsa yapsın tarikat'a girmezse bir şeyh'in elinden tutmazsa Allah'ı razı edemez cennete giremez. Hocaz olmayan hocası şeytandır diyor. olmayan bir şey, şeytan. Sözler motamot mot, birbirinin aynı. Ha o günkü müşrikler, ha bugün bunu dile getiren kimseler. Evet, bu insanlar Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak gibi iyi bir niyeti şirk olan amel ile uyguladıklarından dolayı müşrik olmuşlardır. Bu cihette Bukhari'de gelen bir rivayet var i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan i̇bn Abbas radıyallahu anhuma bu ayeti kerimeyi açıklarken şöyle diyor. Bunlar Nuh kavminin salih kimselerinin isimleridir. Onlar ölünce şeytan onların oturduğu yerlere putlar dikip onların adlarını vermelerini ilham etti. Yaptılar işte aynen onu ne yaptılar getirdiler onun ismiyle tesmih ettiler. Onlar da bunu yaptılar. Bunlar ölene kadar o putlara tapılmadı. Ama sonra bu bilgi kaybolunca onlara tapınılmaya başladı. Şimdi Allah'ı Celle övmeyen bazı gruplar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şerifi zikredildiğinde onu tebcil edip övücü sözler söylemeyen bazı topluluklar kendi şeyhları, kendi hocaları, kendi mürşitleri, kendi imamları, kendi falan feşmanları ismi zikredildiğinde Allah'a yemin olsun ağızları köpürüyor onu insanüstü bir varlık olarak gösterebilmek için seni diyor, kimse diyor ifade edemez. Nasıl kimse ifade edemez? Bütün diyor yaradılmışların diyor mürşidi kamili. <gülüyor> Bu sözleri ben size ispat eder mislersiniz? Bütün yaradılmışların mürşidi kamili. Bütün yaradılmışlar kimler? Allah'tan gayrı herkes burada kalalım inşallah Allah Azze ve Celle tevhidi öğrenen şirki öğrenen sünneti öğrenen helal ve haramı öğrenen cennete gidici yolları cehenneme götürücü yolları öğrenen emrodul, emrolunduğuyla amel edip nehyolunduğundan daha bitmedi Kardeşler bak kusura bakmayın böyle yaparsanız Allah'a yemin olsun bir daha gelmem ben buradan ininceye kadar susacaksınız, dinleyeceksiniz ben bunları biliyorum ama ben sizin için bunları hazırlıyorum ben buraya çıktım dinleyeceksiniz buradan ininceye kadar dinleyeceksiniz Ah o zaman söyle ya kardeşim senin anlattıkların fasafis o biz bunları biliyoruz. E ben gelmiyeyim daha oradan bugün dört saattir yoldaydım ben. Allah Azze ve Celle hakkımızda hayır yasın. Allah her türlü şirke düşürücü fikir zikir düşünce eylem ve fiilden bizi muhafaza buyursun. Bunun yanında tevhidi öğrenip ona sahip çıkıp sünnetle amel edip sünneti kendimize hayat tarzı tutanlardan bizi eylesin. Aramızda aramızda kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesi hususunda neler olması gerektiriyorsa Allah Azze ve Celle onlara da sahip çıkanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizi bağışlasın. Hepimizi şuurlu Müslümanlardan eylesin. Nasıl sahabe-i kiramdan tabiinden, etbavut tabiinden razı olduysa Allah bizden de razı olsun. Allah Azze ve Celle yaptığımız bütün hayırlı amelleri kabul etsin şerli amellerden de elimizi, ayağımızı çekmemizi bize kolaylaştırsın ve sevdirsin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve ve